Bizi hayvanlıktan kurtaran peygamberlerdir. Yoksa bize kızımızı alırdık, anamızdan yatardık filan. Anamız oğlundan yatardı filan böyle Allah'ım havuza diyorsun. Hayvan gibi olurdu. Bizi hayvanlıktan kurtaran peygamberlerdir. Eğer peygamber gelmediği biz öyle yapardık. Bize harama helalı bildirmişler Allah'ın ahkamını. Hatta süt kardeşini bile alamazsın İslam'da. Şimdi zamanımızı alıyorlar başka ama alınmaz. Haramdı. Hurru ve zaleyküm ve erda Erda anne Süt Şüd kardeşin de alamazsın. Alır mı? Sarandır hmm. kardeş. Erda anne kü mu? Şüd kardeş mi nereden geliyor?